Sevgili seyirciler Haber Aksı'da Engelsizsiniz programından hepinize merhabalar. E, bu hafta konumuz e, aslında bütün anne babaları ilgilendiriyor. Yaşı veya e, ne diyeyim, büyüklüğü, e, yeni, eski, fark etmez çocuğu olan e, çocuk yapmayı düşünen, herkesin ve izlemesi gereken bir program diye düşünüyorum. Çünkü çocuklarla psikolojik danışma. Şimdi e, çocuklarla psikolojik danışmada nedir diye düşünüyorum. Yani sorabilirsiniz, düşünebilirsiniz gerçekten. Ama velakin çok önemli bir konuyu biz yıllardır atlıyoruz. Ki ben de bunu bu zaman içerisinde tanıdığım ve bugün de konuğum olan güzel insanlardan öğreniyorum. Bu konuda vakıf olan ne bileyim bilgi ve aynı zamanda bunu sosyal hayatlarında da bir şekilde icra etmeye çalışan insanlardan öğreniyorum. Bizim zamanımızda yoktu diye düşünmeyin ama bundan sonra var. Çünkü çocuklarımız bir yarış içerisinde. Onların çok iyi bir gelecek olmasını sağlamak için, geleceği olmasını sağlamak için bir mücadele içerisinde olan bir insan topluluğuna dönüştük. Ve çok parayla çok iyi yerlerde okuttuğumuz çocuklar var ama unuttuğumuz bir şey var ki çocuklara bir şeyler sormuyoruz. Ve çocuklarımız mutlu mu değil mi onu hiç düşünmüyoruz. Yani çocuklarımızı belki de onlara danışarak nasıl olabileceğini, onun hayatını nasıl yönlendirebileceğini onlardan da akıl almanın çok önemli olduğunu öğrendim. Ki konuğum da bugün zaten herhalde üstüne basa basa bunu söyleyecektir. Çünkü e, hani çok çalışmakla doğru çalışmak mı ya da kişiye güzel çalışmak mı diye e, çok şey var konuşulacak. E, bakalım doğrusu neymiş, nasıl olur? E, amacımız e, çocuklar bizim geleceğimiz e, iyi ve mutlu bir gelecek olması için de çocuklarımızın mutlu ve iyi olması gerekir diye düşünüyorum. Konumuz çocuklarla psikolojik danışma söylediğim gibi. Konuğum da e, psikoterapist, psikolojik danışman Sayın Cansu Terzoğulları. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. E, ben şimdi girerken birçok şey söyledim ama size de bunu paylaşmadım ama herhalde siz de katılıyorsunuz. Orada değil mi düşüncelerime? E, zaman hızlı gelişiyor. Bizim zaman belki bu tip şeyler yoktu. Hı hı. Hani biz artık tamam yaş 40 bir sürü oldu falan Hani biz direkt gidiyorduk okula ve önümüzde iki tane sınav vardı. Seyirme sınavları ya da Andalusseleri sınavları. Hı hı. Bunlara giriyorduk, bunlara çalışıyorduk. Özel dersler vardı. Ya da dershaneler yeni yeni açılmıştı üniversiteye hı. girerken. Ve bizim neye eksik neye etik bile çok nadirdi. Şimdi etikte bile yani demek istediğim çocukların vakti bitmiyor çalışmaktan. Ve devamlı çalışmanın içerisindeler. Ama tabii bu konulara girmeden önce seyircilerimiz sizi tanımak isteyeceklerdir. Sağlıdır. Hoş bulduklar. Bir sene belki biraz daha fazla bir zaman zarfında e, konuğum olmuştunuz. Yine çok güzel bir program yapmıştık sizlere. Yine çok teşekkür ediyorum. ağır Ağurbaşlık bizimle birlikteydi. Evet, Ona da selamlarımı gönderirim. Ve siz o zaman öğrenciydiniz. Üniversite bitti. Hayata atıldınız. E, ve işinize devam ediyorsunuz. Hı hı. E, peki Cansu Terzoğulları kimdir? Tamam, ben kısaca kendimden bahsedeyim evet. o zaman. Evet. Üniversitede rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünden mezun oldum. Evet geçen yıl sizin söylediğiniz gibi PDR kulübünün başkanı olarak arkadaşımla birlikte katılmıştım programınıza. Evet. O zamanki konum hani PDR nedir, evet. ne değildir sunmuştuk. Ee, bugün de evet mezun oldum ve artık psikolojik danışman psikoterapist ünvanını kullanmaya evet. başladım. E, aynı zamanda, aynı zamanda yine... bu işi de icra ediyorsun, terapiyane evet, terapi yani kişisel gelişim, evet. danışmanlık ve eğitim merkezinin kurucu ortağıyım. Insanla. Hı -hı, evet çok özel bir insanla. insanla, buradan da dağ programın benim başında benim. ona selamlarımı gönderip başlayayım. İmidi evet. Saygılar. E, bunun haricinde aynı zamanda 19 Mayıs Üniversitesi'nde rehberlik Hı -hı. psikolojik danışmanlıkta yüksek lisansımı tamamlıyorum. İşte evet. eğitimlerimi sürdürüyorum çünkü çocuklarla çalışmak, daha doğrusu bizim alanda çalışmak için sürekli kendimizi geliştirmemiz Kesinlikle, gerekiyor. Evet, on gördüm, evet. Evet, eğitimleri takip ediyorum. Neler yapabilirim evet. kısmındayım. Öyleydi, böyleydi Kendimiz derken yoğun bir şekilde. Evet, yoğun bir şekilde devam ediyordu. Aynen öyle. Peki öğrencilik ve sonra şimdiki hayatınız nasıl? Hangisi daha güzel, daha kolay? Hı. Yani daha zevkli ne daha dersiniz? zevkli mi? mesleği yapmak daha zevkli mesleğinizi seviyorsunuz seviyorum ne demek çünkü bu zaten bu meslek pek öyle sevilmeden yapılacak meslektir değil. Hı -hı. sabır işte çünkü değil aynı şeyleri tekrar tekrar ettiğiniz oluyor çocuklarla tabii değil ki mi? yani öğretene kadar belli metotlarla ama ben de şöyle bir şey gördüm ki gerçekten e, o zaman da bakmıştım kendi adıma birkaç mesela e, makaleler okudum şu sanatçıya ama. Hı -hı. Devamlı yenilenen bir metotlar oluyor, bir şeyler falan. Hı hı. Belki yurt dışı veya yurt dışı da yapılmış Türkiye'ye uydurulmaya çalışan, ne bileyim yani birçok şey gelişmiş böyle testler var ya, birçok testler hı hı. falan gördüm. Yani zeka testlerinden tutun gelişim ölçekleri. Ondan sonra onun devamında eksik olanları şey, tamamlamak için yapılan birçok teknikler, metotlar, hı hı. öğretim teknikleri diyeyim. Onlar var. E bunlar arası çok ya. ya. Biz bunlardan bir haber vermişiz dedim. Kendi kendine Yani Resmen bir eğitim mağduruyormuşuz. Yani salgın çayırı, mevlam kayıra. Ama şimdi çok güzel bir şey. Tabii buna ilk başta sözü uzatıyorum. Kusura bakmayın ama öğretmenler ve bence ebeveynlere inanması gerekir. Size şu yaptığınız için. Aynen öyle. öyle. Çünkü bizim özellikle çocuklarla çalışırken... Aile, öğretmen ve psikolojik danışman iş birliği içerisinde çalışmak hı hı. çok önemli. Ve anne babanın size geldiğinizde gerçekten güvenip hani bunun bir işe yarayacağına evet. emin olması gerekiyor. Şimdi size birazcık süreçten bahsetmek evet, istiyorum lütfen. ama evet. hani nasıl başlıyor, nasıl devam evet. ediyoruz biraz bunu anlatayım. Daha sonra evet. yine sizin sorularınızı cevaplayayım. Evet. Ee, bize yine ofise geldiklerinde o şekilde başlayayım başlangıç içi Biz çocukları görüyoruz ve şey yapıyorum öncelikle hani aile görüşme formu. Hep birlikte bunu dolduruyoruz. Aile görüşme formunda işte gelişim dönemleri açısından yaşına uygun gelişim gösteriyor mu? Dil gelişimi nasıl? Yürüme zamanı ne zamandı? Aynalışı talıp aldığı mı? Alıp almadı? Tuvalet eğitimi tamamlayıp tamamlamadığı? Hani hangi yaşta tamamladı? Bunların hepsini öncelikli olarak anne babadan bilgileri temin ediyorum ki hani çocuğu daha yakından tanıyım. Evet. Ondan sonra da anne ve babaya asıl geliş amaçlarını soruyorum. hani. Hı hı. Evet bunlar bu şekilde. Hani işin hem biyolojik hem de birazcık daha psikolojik tarafına hı hı. girmek için biyolojik temeldeki yapıyı da öğrenmemiz gerekiyor. Hı hı. Ondan sonra da e, başvuru sebebini aldıktan sonra çocuklarla birlikte oyun odasına geçiyoruz. Yine tamamen yaş grubuna. E, sizin bahsettiğiniz testler. Hı hı. Bizim onları daha iyi tanımamız için gerekli olan testler. Hı hı. Ve e, anne babadan aldığım gönültüler sayesinde, hani şikayet ne, dikkat eksikliği mi yoksa duygusal sorundan mı şüpheleniyorlar. Evet, Bunların hepsine yönelik benim e, ilk görüşmede çocuğa değerlendirme testleri adı altında evet. uyguladığım testler var. Sizin bahsettiğiniz testlerin içerisinde de bazılarını evet. uyguluyorum. Mesela duygusal olgunluk testini uyguluyorum evet. ki duygusal bir sorun var mı yok mu? Oyun evet. terapisi devam etmeli miyim yoksa evet. hani, psikolojim mi devam etmeliyim kısmında? Çocuğun e, görsel algısı nasıl, işitsel algısı nasıl, hı hı. sözü iletişim kuruyor mu? Mesela bazı çocuk geliyor, direkt olarak oyun odasına gidiyor. Ben anneyle konuşurken bile direkt oyun odasına gidiyor. Bazı çocuk var, hep böyle anneye bakıyor. Hani daha ne çok derse. yavaş yavaş gitmemiz gerekiyor. O ne derse hı hı. ya da bir şey söylediğinde anne babaya dönüyor. Hadi gel diyorum odaya gidelim. Evet. Ama hep şey var, e, öğretmenlere de hep söylüyorum. Hani her çocuk biricik, tek ve kendini özler. Yani hani... Biz karıştırıyoruz belki. Evet. Ezbere bir eğitim şeklimiz var anne baba olarak. Yani tabii ki ama tabii ki çocuğumuz hani her şöyle bir abi yani bir tabir edersek kargıya yavrusu şu an göründü falan hı hı. doğrudur. Çocuklar değerlidir her anne babanın içinde öyle olması hı hı. Çok normaldir ve olmalıdır zaten ama bazen çocuklarımızın eksiklikleri olabilir mesela disleksi gibi şeyler hı hı. ya da bazı sorunlar oluyor ki ya bu çocukluktandır işte yani geçer diye sümen alt ettiğimiz ya da hiç düşünmediğimiz üzerinde durmadığımız bazı sorunlar hı hı. ileride çok büyük daha büyük sorunlara travmalara ne bileyim ya da psikolojik uzunluklara yol açabiliyor. Aynen. Ve ne oluyor bu sefer de testi kırıldıktan sonra o testi bir araya getirmek onu yapıştırmak daha da zorlaşıyor. Şimdi buralara gelmeden önce hemşire sizin çocuklardan bahsetmeliyiz. Mesela kaç yaşlı grubu geliyor daha çok mesela? Ya da anneler ne gibi sorunlarla karşılaşıyor şunu e, Şu sıralar hı hı. yani. Şu sıralar onu da söyleyeyim size. Öncelikli olarak yine genel olarak hani bu testleri uyguladıktan sonra ve annenin sorununa göre okul öncesi dönemde daha çok hani gelişimsel sorunlar söz konusu, hmm. sözü iletişim kuramıyor ya da dille ilgili bir şey var, ya da duygusal bir sorun, kardeş kıskançlığı, hmm. okula uyum sorunları, daha çok kreşe başlıyorlar, kreşte uyum hani sağlayamıyor, bu tarz sorunlar olabiliyor. Bazı çocuklar için dikkatten şüpheleniyorlar. Evet. Okul çağındaki çocuklarda ise daha çok hani 6-12 diyeceğim yaş grubunda da daha ağırlıklı olarak sizin söylediğiniz gibi disleksi, evet. hani dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi buyur, daha buyur. çok o yaş grubundan şüpheleniyorlar. Evet. Ve e, yine ben bu testleri uyguluyorum. Hemen hemen küçük yaş grubuna geldiğinde de hani dikkatine de bakıyorum. Duygusal olgunluğuna da bakıyorum. Ondan sonra da tamamen çocuğa özgü olarak bir yol haritası belirliyorum. Anladım. Hani nasıl ilerleyebiliriz? Kişiye özel bir... Kişi... E... Nasıl diyeyim bir eğitim öğretim programı gibi bir şey yani. Aynen öyle. Yani, tamamıyla kişiye özel çok güzel yani böyle bir şey olmasa hı hı. bu açıdan zaten çok klinik bir şekilde de açıkladınız ve zaten bunun da dışında bir şey düşünmek yanlış olur yani. Hı hı. Hani amildi uyguladığını memeddi uygula, uyguladını, e, memeddi Bir de çocuklar arasında şöyle bir şey var yani e, ben ben gördüklerimi söylüyorum tabii hı hı. siz bunu nasıl açıklarsınız bilmiyorum da yoksuzlar. Çünkü çok ağır bir yükün altına giriyorlar. Hani temin de söylediğim gibi yani ya dersine çalıştın, her şeyi yaptın, ettin ama kardeşim yani gün içerisinde çocuklarla konuşulmadığını düşünüyorum. Onlarla hayatı paylaşmıyoruz. Tamam aldık, gezdirdik, ediyoruz ama yani ne düşünüyorsun, ne yapıyorsun, Sen olaya karşı tepkin ne? Yani sen ne düşünüyorsun? Bunlar herhalde çocuğu tanımamız için de belli bir adımlar olur diye düşünüyorum ben kendi adıma. Hoşçakalın çocuğum yok. Şu an için yani ama ben yiyenlerimden görüyorum. Onlarla yani e, iletişim kurmak sadece dersleriyle ilgili değil de sosyal hayatla ilgili olmalıdır diye düşünüyorum. Ee, biz şöyle bir şey yapıyoruz. Evet. Hep çocukları belirli bir kalıba sokmaya çalışıyoruz. Evet, hem eğitim sistemimiz böyle Kesinlikle hem de ya. maalesef anne babalar da bu şekilde. Evet. evet. Hep, e, mesela bu ara çalıştığım çocuklarda şeyi çok görüyorum. Yazısı güzel değil. Her ha. çocuğun yazısı güzel olmak zorunda değil aslında. Evet. Ama yazısı güzel olmalı. Akademik başarısı yüksek evet. olmalı. E çocuk hani matematik yapamayabilir. Yeteneği yoktur bütün ama hayır. Yani. Matematikte, Türkçede, sosyalde, yani. bütün alanlarda anne babalar tarafından başarılı olması bekleniyor. E çünkü Cengiz'in oğlu başarılı. Ya da ne evet. bileyim Melat'ın kızı başarılı. O da onun senden ne farkın var? Ne oluyor tabii sonuçta ne ölçülü gelip gelip şey çocuğun başına patlıyor. Sen çalışmıyorsun. Hı hı. Yeterince çalışmıyorsun. Halbuki belki çocuğun ya ben mesela matematik sevmedim ya. Sevemedim yani. E, ama ben matematik işte sözelciydim. Hı hı. Ama diğer taraftan fizikim ya yani. falan bu kapattığımı düşünüyorum o zamanki koşullar içerisinde. Ama ben genelde eğer sosyal tarafa böyle konuşulsaydı zamanda hı hı. ve benim üzerinde benim fikrim sorulsaydı ben sosyal tarafa daha mı iyiydim? Sözel tarafa yani. Aslında mesela. Ya tabii şimdi bunu belirlemek lazım ya. Çünkü o çocuğun geleceğini hazırlıyoruz. Mutlu olması bence de hı hı. çok önemli. Ve bunların altında da hep mutluluğu geçiyor. Öyle mi? İşte seçim yapmaları gerekiyor. Akademik olarak başarılı bir çocuk mu istiyorsunuz? Yoksa geleceğe güvenle bakan mutlu bir çocuk mu istiyorsunuz? Ne bileyim, bilinçli bir çocuk. En çok da ihtiyacımız olan bir genç nesil profili bence şu an bu ama bizler hep böyle akademik açıdan başarılı tamam. ve bakıldığında araştırmalar da var, yani Hı -hı. akademik açıdan çok başarılı olmuş ama gerçekten mutsuz olan insan sayısı çok fazla Hı -hı. ve ben bu yüzden de hani özellikle çocuklarla psikolojik danışmanın önemli olduğunu düşünüyorum i̇şte temelde bir takım bir problemler çözüldüğünde o onun ergenlik döneminde de Hı -hı. yetişkin olduğunda da hani Hı -hı. Bir temel var çözüldüğünde sorun çözülmüyor da aklı ve bu şey e, en önemli şey. Bu biraz da sorunum olduğu için bahsetmek istiyorum. Evet. Anne babalarda şöyle bir algı var. Çalışıyoruz birlikte dikkat eksikliğinde de ya da duygusal sorunlarda da. Sanki diş ameliyatındaki gibi dişi çektik ve bitti gibi evet. bir algı var. Oysa ki bu bir süreç. Yani evet, evet. Hani uzun uzun yaymamız gereken dur, bir dur. süreç. Mesela ben ilk üç seansı her zaman için tanışmaya ve ilişki hani ayırıyorum. Evet. Çünkü çocuğun benimle ilişki kurması onun iyileştirecek olan şey. Mesela size yakınlık, güvenmesiyle. Aynen öyle. Ama güven bağını nedense yetişkinlerde evet kendileri için bunu düşünüyorlar. Evet. Hani kendilerini daha kolay kolay açamıyorlar. Hı -hı. Ama çocuklar söz konusu olduğunda o güven bağı kurulmasına gerek yokmuş. Çocuklar sanki daha kolay paylaşılabilirmiş gibi algılanıyor. Hı -hı. Ya bilmiyorum. işte demin de söylediğim gibi ilk önce anne babaları eğitim ve anne babaların gerçekten sizin bu PDR olsun bu psikolojik terapiler olsun işte ne bileyim psikoterapistler ya da ne bileyim yani bu tip konulara eksiklikmiş gibi değil olması gereken çok normal hı hı. bir şey yani bugün bir tarladan bin tane tarplı sıkıyor da biri de lezzetli oluyor yani ne bileyim tıklayarak bakıyorsun Yani ona bile bir çözüm bulmaya çalışmışız Hani kesmeden tıklayarak en son kesmeceye dönüştürüyorsunuz Bir evet. daha kesin bir yol olsun diye Hani en son o bile yetmiyor ki Artık kesiyorsun çıkartıyorsun bakıyorsun Sonra tadına bakıyorsun olmuş mu olmamış mı iyisi alıyorsun Yani bu çok doğal bir şey İnsanların da bunu bu şekilde bence çocukların da kabul etmeleri gerekir Yani her çocuk Einstein olacak diye bir kaide Yani zaten günde bir. Yani yani belki de daha da fazla oluyor ama e, ben gene de her zaman söylediğim gibi ben çocukların mutluluğundan yanayım yani. Ve mutlu çocuk ve kendine özgülen olan çocuk zaten Allah sağlık sorunu vermesin. Hı hı. Kendini çok güzel bir kadar çizer diye düşünüyorum. Yani e, çok güzel bir yoludur diye düşünüyorum. O yüzden işte hep duygularla çalışmak daha önemli gibi geliyor. Dikkat eksikliğinde bile o aradaki ilişki. İlişki sağlamlaştırdıkça onun kendine olan güveni artıyor. Onun kendine olan güveni arttıkça Bakıyorsunuz çatışmalar azalıyor. Evet. Anne baba ilişkileri artıyor ve ben sizin şeyde de çok katılıyorum. Ee, her zaman için anne baba rehberliğin önemseyen biriyim. Çünkü çocuk hani en çok onlarla vakit geçiriyor ve ilk öğre öğretmenleri aslında anne babaları. Hı -hı. Bu yüzden de e, hani yurt dışında daha çok yaygın anne baba Hı -hı. eğitimleri, anne baba rehberliği. Türkiye'de çok yaygın değil. Hani elimden geldiğince seanslarda da hani anne babaya bu bir zaman dilimi ayırmaya çalışıyorum. Hı -hı. Küçük yaş grubunda daha çok e, hani okul öncesi dönemde 45 dakikanın emin olun yani 30 dakikasını yaklaşık anne babaya ayırıyorum. Yüzde 70 evet. diyeceğimiz de. Çünkü anne babalar ne yapacağı konusunda bilgiye sağlamıyorlar. Mesela evet. öfke kontrolü ne yapacaklarını. Çocuk öfkeleniyor ne yapabilirim. Mesela mi? ben onu 2,5 yaşındaki çocukta mesela o yaş gruplarında da çok sık öfkeye rastlanıyor. Hani ne yapacağı konusunda böyle kalıyorlar. Hani onu anne babaya öğrettiğinizde evet. bakıyorsunuz. Çocukta düzelme kaydediliyor. Yaş evet. büyüdükçe birazcık daha hani birebir çocukla da çalışmaya başlıyorum. Hı hı. Hı hı. İşte yavaş yavaş ama her ama zaman için O söylediğiniz yaş grubundaki o sinir şeyleri ben yiyenlerimde rastlıyorum. Şu an 3,5 yaşında bir yerim var. Allah başlasın yani Allah'ın ömür sağlık varsa. İstediği olmayınca sinir krizi geçiriyor. Yani ben hayatımda kendimde görmedim öyle şeyleri, tripleri yani kasmalar kendini falan elini tuttuğunu fırlatmalar falan. Sonra dedik herhalde biz bunda bir şey var sonra o yaş grubuna bakınca onların çoğunda bu şey yaşanıyormuş. Ve o zaman aile ne yapıyor? Ya verelim ne istiyorsa hı hı. tamam susun ne oluyor bu verelim dediği şey e, telefon ya da ipad oluyor. Oyun şeyi oluyor ki bu gerçekten çocuklar bu sıraları ellerinden bırakmıyor. E, ve bunu ayıramıyorsun. Ve çok sinirlendi zaman veriyorsun ne yapayım diyorsun yani çocuk kendisini yerden yere vuruyor. Orada gerçekten biz bile kitleniyoruz yani nazla ne yapabilirsin diye. Yani. Hep çözüm işte o yüzden de tablet bilgisayara çocuklara evet, çok fazla evet. odaklanıyor teknikler konusu işte oradaki teknikleri konuşuyoruz ne yapabiliriz kısmında evet. ee, şimdi ya hani seyircilerde merak ediyorlarsa benim evet. en sık kullandığım şey evet. dikkatini başka yöne çevirme evet. direkt olarak öfke de mesela onu söylüyorum Aa, mesela örneğin Aa, bir bardak varmış kırmızıymış daha öfkelenirken şöyleymiş böyleymiş ilk bir bakıyor şöyle ben orada hani evet, evet. bağırıyorum Çağırıyorum annem babam beni önemseniyormuş Gibi de böyle evet, bir duruyor bakıyor evet, evet. Hiç ilgilenmiyormuş gibi sürdürmeye Çalışabiliyor bazen Hı -hı. ama bir süre sonra Bakıyor orada gerçekten Hani şeydir bu e, Tiyatrocular evet, bile evet. Sahneye çıktıklarında sayıcı olsun isterler. Evet. o da tiyatro oyununu Sergilendiğinde görünmek istiyor evet, Çocuklarda İlgi çekmek istiyor, i̇lgi çekmek istiyor i̇lgi O da neyse ona doğru koyabilir i̇şte yani. O yüzden de ya görmemezlikten gelme, Öfkelensin. Evet. Yani bu, e, normal bir süreç. Normal bir süreç ve öfkelenme de 20 dakika. Bilimsel evet. olarak 20 dakikadan sonra zaten istediği hani daha fazla ağlayamaz. Evet. O noktada ve da yaklaşık olarak. Zaten sonra aile alamıyor başlıyor. Yani o da, <gülüyor> Biz de o Oraya kadar geldiği zaman zaten aile ilaçlarına başlıyor. Herindim herkese ilaç alıyorlar hmm. ya da kendileri psikolojik bir durma. ya da aileden anne baba işte yüzünden oldu sen hep yüz veriyorsun evet. işte şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun ve o 20 dakikayı zaten atlatsan atlattın diyorsun da işte oraya kadar sorun çok büyük yaşanıyor yani sonra büyük bir aile kavgasına sebep olabiliyor yani Olabilir. sen verdin yok anneannem verdi babaannem verdi onlar var ya onlar onları alıştırdı falan derken ya gerçekten şu an herhalde birçok insanın yaşadığı e, sinir bozucu evdeki bir e, Kavgaların birçok temelinde yatan bir şeydir bu çocukların çocuk. Hani kocak kadar çocuk diyorsun ya yani ne yapabilir ki? Ya iki evi dağıtabilir. Hatta Dağıt. üç evi dağıtabilir ya. Üç evi travmaya sokabilir yani o derecede. Çünkü çocuklar biz seviyoruz. Kılmadan ama kimisi Hı. de şiddetle bu işi çözmeye çalışıyor. O da çok kötü. Ya biz bir de çok şey olduğunu düşünüyorum. Çok koruyucu bir anne baba modelini. modelini. Evet. Olduğu için de çocukların... Hani bilgisayarı verelim, laptop verelim, şunu verelim, Hı -hı. bunu verelim. Yeter ki susun, ağlamasın. Bir taraftan kıyamıyoruz, Hı -hı. bir taraftan da aslında dayanamıyoruz. Hani tahammül tabii, edemediğimiz tabii, tabii. bir şey. Ya, üzülmesi tabii ki ister ya. Çocuğun saçının teline... E, tabii bunun istisnai örnekleri var ülkemizde. Sıkça yaşıyoruz. Hani bir kızın çocuğa çok büyük değer verirken ki yani ben... E, mesela kendi adıma ben hep taraf olduğumu söylerim ben. Samimi insandan tarafım hasta programda. Çocuklardan tarafım, engellilerden tarafım yani. Yani çocuklarla ilgili şu an mesela onlarca kötü haberler duyuyoruz ki benim aklım almıyor. İnsanlar yani dengeyi tutturabilmiş değil. Yani biz sevme ve sevmeme konusunda bir ayarımız yok. yok. Tutturamıyoruz yani çocuklara bilhassa. Ya işte çocukları babanın büyükleri yanında sevmeyenler var. Ayıptır işte bizim şeyimiz hı hı. olmaz. Ya da işte yok şu anlar böyle şollak şollak öpenler bir taraftan işte şöyle yapanlar al al benim telefonumu al annem vermiyor diyenler. ya bunlar hiç asla iyi şeyler değil bu ortalaması bulmak lazım ki bunun için de sizler bize lazımsınız evet. işte orada da tamamen çocuğun bireysel özelliklerine göre farklı evet. yöntemler öneriyorum Mesela neler olabilir yani bu konularda biraz e, böyle yani çocukların e, uçtaki çocuklardan bahsedersek mesela hı hı. Mesela nasıl tipler olabiliyor ki mesela? En çok zorlandığınız çocuk tip mi mesela yakın zamanda? En çok zorlandığım. Size mi alışamadığı sorunu mu çok mu büyüktü? Ya yani şey, da anne babada mıydı sorun mesela? Ben alışma açısından bir problem yaşamıyorum. Hocam size mi alışma sorunu yok alışıyor yani kim olsa alışıyor da. En zorlandığım çocuk. Hmm. Çocuklarken yani anne babalarla mı daha çok büyük sorun yaşıyorsunuz yoksa çocuklarla mı? Böyle cevaplasan daha tamam, kolay olabilir. Tamam, Çünkü tamam. çocuklarla çalışmakta, ben çocukları çok seviyorum temelde. Ve evet. en önemli şeyin de çocukları sevmek olduğunu düşünüyorum. Evet. Hani onu sevince inanılmaz derecede sizinle uyum sağlayıcı süreçlere giriyorlar. Evet. Ve iyileşmeyi de görüyorsunuz siz. Çocuklarla çalıştığınızda hani nasıl söyleyeyim size. O farklı, gerçekten hani bunu nasıl evet. ifade edeceğini bilmiyorum ama. Evet. O Yetişkinle çalışmak gibi bile de değiş. Karşılıklı oluyor bence. Aynen ki. öyle. Ve çok şey öğreniyorum çocuklardan. Evet. Mesela e, olur insanlık hali. Mesela sizin de bir gün keyifsiz gelirsiniz. Bir gün mü? Ben de arada size de oluyor. <bulamıyorum gülüyor> Ama çocuklarına bakıyorsunuz. Evet. O çocuğun yüzünüze, hani yüzüne baktığınızda inanın sizin de böyle bir Yüzünüz gülmeye başlıyor ve inanılmaz şeyler öğrenebilirsiniz şey çok Kontak farklı. Bir Kontak kurmak istiyor değil mi öyle? Kontak kurmak. Hiç şeyler inanılmaz şeyler yapıyorlar. Evet. Ya benim için geçen haftanın unutulmazı, artık bu haftanın da unutulmazı olabilir. İşte bir çocukla çalışıyorum. Yani bu haftanın unutulmazı program olmayacak yani. <gülüyor> yani öyle olsun. Tam bir <gülüyor> sessiz devam edin evet. <gülüyor> Ama çok tatlı bir ufaklığımı anlatacağım. Yani. <gülüyor> ee, 4-5 yaşlarında. Ee, sözel öğrenme hani Sözel iletişim kurmada problem yaşadığını hı hı. Düşünme, Düşünüyoruz İşte e, görüşmelere başladık Ve bir ikinci görüşmemiz olması lazım Oyun terapisindeyiz Hep böyle iletişim kuramıyor içeri giremiyor kısmında konuştuğumuz için Odaya girdik işte oyun terapisi yapıyorum Konuşmaya başladı oyun oynuyor Küçücük bir e, taç Oyuncak taç Ve tacı aldı şey dedi Şan şu işte taktı sen dedi bir prensessin bak bu da senin tacın dedi. <gülüyor> böyle kaldım. Ha, o kadar güzel bir şey ki. Hem evet. bir çocuktan bunu söylemesi hem de hani sözel iletişim kurma noktasında evet, evet. problemle gelen bir çocuğun böyle konuşması benim için inanılmazdı. Yani o yüzden diyorum, benim için hafta unutulmazdı diye. <gülüyor> Onun haricinde hep böyle şey görüyorum. Hmm, çok farklılar. Hepsi birbirinin evet. o kadar farklı ki. Bazı çocuk geliyor diyor ki şey anne babadan karşılaştırıyoruz. Çocuklar evet, da karşılaşmaya evet. çok hazır geliyorlar. Buraya başka çocuklar da geliyor mu? Yoksa bir tek ben mi geliyorum? Evet. Mesela bunu soruyor. Yine tamamen çocuğa göre cevap veriyorum. Böyle, hani merak ediyorlar evet, tek evet, mi? Evet. Kendine burada şey var altta hani benim için özel bir yer mi bir tek benimle mi çalışıyor hı hı. başkaları da var mı evet. ama başkaları da hani bazıları başkalarının olmasını daha kabul edilirken kimi de istemiyor yani. bir çocuk var mesela oyuncağını saklı, bunu haftaya geldiğinde evin burasına koyalım kimse oynamasın mesela bazı çocuk var diyor ki ben diyor buraya diyor şu sarı topu getirdim e, bu burada kalsın diğer çocuklar geldiğinde de onunla oynarlar <gülüyor> Mesela bakın iki farklı çocuk profili. Evet. Bir tanesi daha çok kendini özel tutarken ona özgü olmasını istiyor evet. oranın. Ve benim de onunla hani özel evet, artık onun arkadaşı sana. olarak görüyorlar çünkü beni. Hani diğeri de hayır daha paylaşımcı olarak. Onları evet. da hani onlar da faydalansınlar. E tabii bunlar kısmını. da biraz aileden gelen şeyler oluyor. Demek ki ailede yani. de, de bu tip bir ne bileyim paylaşımlar ve görüş yani bir şeyler hı hı. görmüş ki hani paylaşmanın hı hı. önemini ya da görmemiş. Hep özel özel ya da hı hı. belki kalabalık bir aile yani ne bileyim belki arkadaş kardeşleri de var onların arasında belki kaybettiği oyuncaklar vardır onların olup da vermediği. İşte Altında bak, neler var var, bir sürü şey olabilir. Yani bilinçaltı o yaşta bile çok önemli oluyor diye düşünüyorum ben. Aynen öyle hemen görüyorsunuz zaten belli oluyor yani tahmin yürütebiliyorsunuz nasıl bir aile yaşantısı evet. var neler olabiliyor. Zaten şeyde de o testler dediğimiz arasında da resim çizme hı hı. testlerimiz var. Hadi şunun resmini bir çizsene. Resmi anlatıyor. Bakıyorsunuz o kadar güzel ifade ediyorlar ki. Çoşurup evet. kalıyorsunuz yetişkinler kısmında. Anne babalar hani çocukla mı çalışmak, anneyle, anne babayla çalışmak mı zor dediğiniz kısmında. Anne babalarda açıkçası zorlanıyorum. Niye diyeceksiniz? Evet. Ee, anne babalar çocuklarını bir kalıba sokmaya çalışıyorlar. Ve e, hani beklentileri çok fazla oluyor. Evet. Akademik başarı yüksek olacak. Test çözülecek her akşam. Tabii, işte Özel ödevler yapılacak, ödevler, yapılacak. ödevler yapılacak. Evet. Deneme evet. sınavları düşük olmayacak. Evet, projeler var. Şimdi bir de ailecek yaptıkları, ailenin birbirine girdiği, daha çok kaynaştırmak <gülüyor> dedikleri ama ben ya, çoğu zaman almanlarda görüyorum yani. Ne oluyor şey yapıyorsun, bakıyorsun bir kaynaştırma devrimi aile de alacak neredeyse. <gülüyor> yani gerçekten fazla, fazla çok fazla ödev var. Çocuk kendine biraz zaman olsun ya yani. Ne bileyim zaten sırtında koca bir çantayla gidiyor. E bir de çocuğu şimdi insanlar sosyal yetiştirme konusunda diyor ki ben bunu piyano kursuna göndereceğim. E, sosyallikten bir de böyle bir kavram anlaşılmış durumda. Düşünce anlaşılmış durumda. E, yan fülü de gitsin. öteki işte kemana gidiyor. E, ya bırak çocuk sosyallik olarak da bir dışarı çıksın. Ondan sonra çocuğunu akkala gönderiyorsun. Gidemiyor. Veya git şunun hesabı, işte hesabı sen eder misin yavrum? Ya da git kendine bir bardak su ister misin garsonuna? dediğin zaman ya da tramvaya bineceksin işte biletini atacaksın dedi ama koca 13-14 yaşında. Çocuklar bunun eksikliğini duyuyorlar işte. İşin kötü tarafı da bu. Yani çocuğu bir sosyal olarak hayata hazırladığımızı sanmıyorum. Ben ne, yani ne kadar çocuğun zaten yanında olabileceksin ki? Yani ne kadar olabilirsin? Yani Bırak zaten zaman da kötü olabilir, insanlar da kötü olur ama çocuğa biraz özgüven ve bilinç ve alışlanmak lazım diye düşünüyorum. Aynen size katılıyorum. Evet. Bizler yine aynı şeye geliyoruz. Hani hı hı. Çok fazla koruyucu anne baba tutumuna. O kadar çok onların yerine yapıyorlar ki çocuğun yaşamı hep anne babaya bağlı oluyor. Ve anne baba hep hayattaymış gibi ve hep hayatta kalacakmış gibi bir algı yapıyorlar. Hani Bu yüzden özgüveninin arttırılması ve özgüven çalışmaları çocuklar için çok önemli. Evet. Şey dediniz, çok hoşuma gitti, Hani piyanoya gidecek, şuna evet, gidecek. Evet, evet. Orada bile aynı akademik basuradaki gibi belirli bir plana oturtmaya çalışıyorlar. Evet. Okuldan şu saatte geliyorsun, şu saat, senin piyano saatin, şu saatte şunu yapacaksın. Yani evet. Her şeyi yani bir sıralandırılmış koymuş. Sen nefes alıp vereceksin, orada yürüyerek işte geçeceksin odalardan. Odanın birisinde ders çalışıyorsun, odanın birinde ders, işte piyano çalışıyorsun, odanın birinde yemek yiyorsun, odanın birinde yatıyorsun, odanın birinde kalkıyorsun, giyiniyorsun dönüp çocuklarin ulaşımı ne bilim işte yani bunlar gerçekten çocukların tabii ki önemli şeyler çalışmalı iyi bir kariyer olmalı bunlar da güzel şeyler ama e, ama ya mutlu olmak mutlu olur. Yani şu an biz senemiz yani biz yani oyun oynamak ve can yani çocuğun ayağının ben toprağa değmesini isterim şu anki oyun parklarına bakıyorum mesela hiç yani altı plastik plastik böyle bir şeyler beton böyle Hı -hı. Yani içerisinde yani e, enerjisini de veremiyor, e, enerjisini veremeyince bir sinir şey oluyor, bunun artık herhalde e, bilimsel bir açıklaması da var yani çocuklar işte ne derler, insanlar işte e, toprağa bassınlar, hı hı. sahilde yürüsünler, işte bugün New York'ta gösteriyor iş adamları öğle saatlerinde ellerinde hamburgerlerini ya da sandviçlerini alıp ayakkabılarını çıkarıp yanılmayan e, parkta yürüdüklerini gösteriyor. Hı hı. Yani onlar çok salak mı yani şimdi ne diyeyim biz mutlulayız diye düşünüyorum çoğu zaman yani. Bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum yani her şey birbirini tamamlıyor. Ve bunlar da tabi sizin gibi bilen insanların bir şekilde onları empoze etmesi gerekiyor. Evet. Peki kabul edilebilirmiş bir durumda mı yani nasıl yürüyorsunuz insanla zaman içerisinde, öğrencinizden bu yana geldiğiniz dönem sarfında? Ee, anne babaların biraz, biraz daha bilinçlendiğini düşünüyorum. Evet. Artık fark ediyorlar hani. Çocuklarını getirme konusunda benim öğrenciliğim ve öncesindeki hani duyumlarıma göre şu an için daha bence anne babalar bilinçli evet. ne yapabiliriz, nasıl bir destek sağlayabiliriz. Çünkü şimdi teknoloji çağındayız aynı zamanda ve evet. kendisi de bir şeyleri araştırmış geliyorlar anne babalar evet. boş, ee, gelmiyorlar. boş gelmiyorlar hani mesela yaş komik şeyler de çıkıyor aynı zamanda bir yuvanın akademik danışmanlığını yapıyoruz ve yuvada uyguladığımız bir test vardı bizim hı hı. işte. Biz testin ismini falan paylaşmıyoruz ama uyguladık. İşte akşam anne baba anneden mesaj geliyor. Bizim uyguladığımız testi bulmuş. Kendi evet, çocuğuna evet. uygulamış. Ve şey diyor resimde görmüş. Orada tam olarak yapamamış ama can Hanım, Mülhan normalde evde yapabiliyor. <gülüyor> Biz evet. çok şaşırmıştık mesela. Evet, evet. Yani hani tamam bilinçlenme diyoruz, bilgi diyoruz. Ama evet. bazen böyle şey mükemmel gösterme çabası mı diyeyim size evet. Hani fazla yani bir bilgilenme de yok. var gibi. tabii yani eksikliği yok yani çoğu ödevleri de zaten şimdi bakıyorsunuz yani çocuklar araştırmadan öte bir soru sormaktan öte ne bileyim bir şekilde gelişiyorlar yani Hı -hı. çoğu mesela bizim zamanımıza gene bizim zamanımıza diyeceğim çünkü çok arada uçurum yok ama zaman olarak çok yüksek vakit yok ama çok şeyli işte yani biz mesela dönem ödevlerini araştırırdık yani benim Hı -hı. dönem ödevimle Öteki arkadaşım dönem ödevinin bir olması e, olabilir belki ama çok nadirdi. ki kişinin, üç kişinin olur. Çünkü onlarca ansikremedi. Onlarca bir kütüphane çocukluğu. Kütüphane giderek. Ama şimdi sana hem ödevi verdiği gibi nereden bulacağını da söylüyor internetten. ve Herkesin ödevi aynı oluyor. E bir bakıyorsun bir yerden sonra e, birçok işte şunlar şikayetçi olduğunu duydum mesela geçen karne döneminde. Herkesin karnesi en iyi, tek iyi. E, kim o zaman kötü ya? Biz bu çocuğu alıp dün yetiştiriyoruz. Ötekisinin çalışmadığını da görüyorsun. Hı hı. Çocuk da görüyor ya, o çalışmıyordu, şuydu buydu diyor. Ya bu sefer ben niye çalışıyorum ki diyor o sefer. Ama ne bileyim bir yani bu konuda, Evet, bu haksızlık diyor yani. Ben diyorum kursa gidiyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Ama işte o hiç çalışmıyordu, baktım onun pernesi de çok iyi. O zaman ben de niye çalışıyorum yani? Bu sefer anneye baba, babaya karşı bir e, kinlem ya da ne kinlem mi demeyeyim de bir tavır alma durumu oluşuyor yani. Yani bunlar bir yeş delalet diye düşünmek e, hoş. Ne bileyim yani tabii ki büyüklerimiz bizden daha iyi bilir. Kimse, yani eğitim, öğretim, müfredatı buysa tabii ki ona uyulması gerekir falan ama e, bilmiyorum yani pek samimi gelmiyor bana. Eğitim sistemimiz konusunda düzeltilmesi evet. gereken çok şey olduğuna inanıyorum. Evet. Yani... Çok başarı odaklı. Mesela hep şeyi soruyorum. Şu, şu saat test çözme saat ya da okula gidiyor ödevlerini yaptı. Peki diyorum, ne zaman oyun oynuyorsun? Oyun oynuyor mu? Tabii. Mesela, çok önemli bir şey çocuk için. Mesela yemek, içmek nasıl temel ihtiyaçsa çocuk Tabii. için de oyun temel ihtiyaç. Ama Tabii. bu gözetilmiyor. Ya çünkü oyuna verdiği vakti elindeki IPT vererek. Ee, o bir oyun saati oluyor onun için. Bir de sanal oyunlar e, sanal var başımda. Sanal oyunlar, yani büyüklerin de başından ayrılamadığı, şu an insanı bir girdap gibi içine çeken, Hı -hı. resmen bir sosyal medya. Ben hep söylüyorum, yani doğru günaldığı zaman... Lebedev ya evet çok uzak bir medya çok güzel bir ortam ama e, dibine girdiğin zaman da artık yani e, çıkamayacan yani e, psikolojik sorunlar yaratabilecek mi ortam yani burada işte o dengeyi her zaman dengeyi koruyamadığımız için biz çoğu zaman e, onun ezikliğiyle bir çocuk yetiştiriyoruz ve hakikatiye yetişmiş oluyoruz. Çocuğu büyütürken insan da büyüyor çünkü her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Yani Genel olarak bakarsak e, mesela saçın sadece eğitim değildi. Hani mesela başka mesela çocuklar birçok travmalar geçiriyorlar, ailede yaşadıkları bunlarla ilgili sorun yani sorunu çocuklar oluyor mesela. Hani mesela ailesinin yaşadığı anne babasından dolayı mesela kavgalara geçilmesi çok yansıyor. Değil mi? Çok yansıyor. Mesela çok iyi çalışıyorsunuz, çok iyi gittiğini Hı -hı. düşünüyorsunuz sürecin. Bir hafta çocuk bir geliyor. O hafta hani geçen haftaki yaptığınız etkinliklere bakıyorsunuz. O hafta da benzer bir etkinlik koydunuz. O hafta tamamen farklı bir çocuk. Hani çalışıyorum ve çok iyi gittiğini biliyorum. farklı O zaman durup ve düşünüyorum. Hani kritik ne oldu? Emin olun bakıldığında da o hafta kritik bir yaşantı olmuş oluyor. Ya anne baba arasında bir şey oluyor ya kendi okulda yaşadığı bir şey oluyor. Ama hani anne babalarda şey var... Çocuklar duymaz zannediyorlar. Evet. Çocuklar anlamaz. Hani Anne baba konuşurken çocuk uzakta duruyor ya da oyun oynarken onu dinlemediğini düşünüyorlar. O ise evet. kaydediyor. O plak sürekli evet. kaydediyor. Evet. Ve e, kaydettiklerini de bir de aktarma süreci var. Bir süre sonra da biz o kaydedilenleri dinliyoruz. İşte o kaydedilenleri dinlediğimiz kısımda birazcık bu hani travmanın yansıdığı, çatışmanın ortaya çıktığı durum. Bana kalırsa evet. bu. E tabii bu çocukta aslında yani şimdi büyükler birçok şeyi saklayabiliyorlar ön yargıda olabiliyorlar rol yapabiliyorlar ama çocuklar yapmıyorlar çocuklar. yaşadıkları bir şey anında yüzlerine ya da ne bileyim sorduğunuz sorulara aldığınız cevaplara her şeylerini bir anda yansıyabiliyor öncüm ben mesela çok sıkıştığım zaman yani bazen bazı nesneler sorularda olsun Çocuğu, çocuğu yiyenlerime soruyorum mesela sen olsan ne yapardın diye. Hı hı. Gerçekten küçümsemek çok aptalca bir şey çocuklara. Katılıyorum. Yani çocuklar bazen, bazen o kadar öyle mantıklı cevaplar veriyor ki. harbiden diyorsun, isimler söylüyorsun tabii. Da ben niye düşünemedim gibisinden. Art niyet yok, yok yapmacılık şey yok. yok. Tamamen doğal ve sorduğunuz soruya cevap veriyorlar. Evet. Anne babalar da hem çocuklarına evet, yetişkinler rol yapıyorlar buna evet, katılıyorum. Evet. Ama bazı konularda özellikle çocuklarına karşı rol yaptıklarını düşünüyorlar. Ama çocuklar Hı -hı. çok iyi duygu okuyorlar. Evet. Yani siz istediğinizi söyleyin. Hayır biz babanla çok iyi geçiniyoruz. Ama yüz ifade gergin. Evet, ses evet. tonu gergin. Hayır biz çok iyiyiz. <gülüyor> ses yükseliyor. Çocuk neye bakıyor? Annenin ses yükseldi. Evet. Babanın ses yükseldi. Yüz ifadeleri gergin. Çocuklar yüze bakıyor. Evet. Biz ne söylersek söyleyelim. Ama anne de şey diye düşünüyor. Çocuklar. Ee, hiç sanmıyorum onun bu konulardan etkilendiğini. Çünkü ben onu her zaman babamızla aramızın iyi olduğunu söylüyorum. Ben ona hiç yansıtmıyorum bunları. Yani. Ama o yani. anlıyor. Hissediyor. En bir şey hissediyor çocuklar. Ya aynı çatı altında nasıl hissedilmez ki? Ya? Ya hayvanlar yaşadığı zaman hayvan besleyen insanlar e, söylüyor ki hayvanlar bile etkileniyor. Yani. Sahibine karşı birisinin bir ters hareketini hissettiği zaman o kişiye karşı yan yan bakar. Hırlar yani. yani bu hislerle Bilmiyorum ben çocukların çok küçük sendeni düşünüyorum. Biraz yani akıl zehir gibi e, Fıldır fıldır dönüyor ve biz onları kandırmaya çalışıyoruz. Sizden bizim akıllı olan varlıkları yani, biz kandırmaya biz çalışıyoruz gerçekten. O zaman yani çocuk akıllı çocuk akıllı diyorlar ya Gerçekten ben ona çok inanan birisiyim. E, bir de şöyle e, sorunlar da var tabi değil mi? Otizm, hiperaktivite hı hı. E, Bunların teşhisleri Kesinlikle. de çok zor. İkisiyle bir arasında çok karıştırılan ve e, hı hı. otizmin bilhassa son zamanlarda çok yaygınlaştığını duyuyorum ben. Ipad'ler, de telefonlar mesela. derken. Hepsinden. E, tabii o da çok e, bu tip hastalığınız rahatsızlığı olan insanlar. Hı hı. E, geliyorlar mı? Çalışıyoruz gibi. onlarla evet. da. Yani otizm, dikkat eksikliği ve hı hı. disleksi. Özellikle hı hı. yoğun olarak çalıştığım alanlardan. E, disleksi ve dikkat eksik hiperaktifte bozukluğu olanlarda daha çok psiko eğitim çalışması hani yapıyorum. Evet, evet. Psiko eğitim, psikoloji ve eğitim Hı -hı. birleşmesinden geliyor. Burada da çocuğun tamamen hani ihtiyacına göre hangi alanda eksiği var ama evet. bir görüyorum. Mesela bazı çocukta işitsel algılamada problem var. Bazı çocukta bakıyorsunuz görsel algı kötü. Ama evet. da her hafta şey yapıyorum. Onun ihtiyacına yönelik olarak alıştırmalar buluyorum. Onu nasıl destekleyebilirim? Evet, evet. İlk başta e, bir ısınma alıştırması yapıp hemen o alıştırmalara geçiyorum. Evet. Bu da aynı zamanda terapitik bir süreç olduğu için hem ilişkiyle birlikte o süreçte o şekilde ilerliyor. Burada da mesela dikkat eksikliği olanlarda hep aynı saate koymaya çalışıyorum. Haftanın aynı günü aynı saati ki beyin de ona programlansın evet. ve alışsın diye. Bu şekilde bu şekilde hani yavaş yavaş çocukta farklılıklar yaşanmaya başlıyor. Hı hı. Bu süreçte de şey komik yine ilk başta söylediğim gibi anne babalarda e, süreç olduğundan ziyade şey diye geçiyor. Evet dikkat eksikliği var bakıyorsunuz iki hafta çalışsınız. Evet. Cansu Hanım ne zaman geçecek? Ee, kalıyorum. Hani bunu açık ve net şunu yani söyleyeyim yani bunu yana yana ben de bilemiyorum. ki siz antibiyotik veriyorsunuz <gülüyor> da işte. 7 günde değil mi? Yani bir de böyle bir şey var. Değil mi? Tamam. Onu ben de sormayı düşünüyorum şimdi. Yani, değil ama keşke öyle olsa. Hani sihirli bir değneğim de yok benim. Şeyinde, evet. bu, bu tamamen süreç. Bunu kabul etmek gerekiyor değil mi? Yani, evet. E, çok uzun da olabilir. Hı -hı. E, çok kısa bir zaman içerisinde de çocuğum belki çok ufak bir Hı -hı. sorunu vardır. Bu onu da sizden almıştır. Belli süreçlerde artık size gelip Hı -hı. E, gidebilir. Ya da devamlı Hı -hı. gelmesi gerekiyordur değil mi? Aynen öyle. Ve bu zaten normalde oluşan herhalde sadece psikolojik değil. E, biyolojik hastalıklarda da e, Bu herhalde e, bir Olan bir durum yani sonuçta yani Fizik tedavi mesela Aynen o şekilde yani düşünebilirim bir Kolun kasın ne zaman geri geleceğini Ne zaman eski hareketlerini yapabileceğini Nereden bilebilirsin yani Bunun bir şeyi yok ki bir... Ya tamamen şey e, Hani bireysel farklılıklarımız var Noktasında Hı -hı. diyorum ya bazı çocuk var, bir haftada fark eden şeyler olabiliyor. Bir haftada evet. ne diyor ki mesela uyku problemiyle gelen bir çocuk, çalışıyoruz, bir hafta bir seans yapıyorum. Anne diyor ki çocuk diyor, uyumaya başladı. Olabiliyor, bu kalıyorum o da çok hızlı mesela. Evet. Ya da bazı çocuklarda bakıyorsunuz, daha çok zaman isteyebiliyor. Bu ona, bana ve şeydir, hmm. hem çocuğa bağlı, hem bana bağlı, hem de bizim ilişkimizin işleyişine bağlı. Nasıl değerlendiriyor? Çocuk nasıl hani oraya alıştı mı? Nasıl başlıyor? Alıştırmaları nasıl? Anne baba desteği nasıl? Evet. Anne baba da buna da, hani anne babanın dışarıdan bakışını da görüyor. Evet. Anne baba bana güveniyor mu? Ya da. Hı hı. Anne baba oraya getirmekten hoşnut yani mu? Babalar seviyorlar da annelerde biraz gıcıklık vardı. <gülüyor> <gülüyor> babalar yani daha yani hızlı o... sonuç bekliyor. Anneler daha sabırlar o konuda biliyor musunuz? O, o babalara da yani yazıklar olsun. Bilmiyorum. Yani tabii ki yani bir şey bir şey diyemiyorum ne diyor. Yani onda biraz daha sabırlı olmalarını e, biliyorum. Yani sonuçta e, böylesine e, güzel bir çocuğunu ilgiyle yaklaşan insanlar e, ne bileyim. Biraz da gerçi bu konuda ben biraz baktım da çok yer var. Şimdi siz terapüni de belki çocukları baz alarak. Mesela çocuklar sizin aslında değil mi temel, temel odaklı taşınız temel taşınız gözükür. onlar üzerine odaklanmış Hı -hı. bir şekilde eğitiminde ve e, rehabilitasyonunuzu sürdürüyorsunuz. Hı hı. Ama e, gerçekten biz psikolojik olarak ya da toplumsal olarak çok sorumlu bir ülkeyiz. Yani sadece psikolojik açıdan e, değil de bizim sosyologların da işin içine girmesi gerekir. Hı hı. Yani e, sosyologlar hani e, da biraz daha belki yani e, sizlerin biraz sahiye inmesi gerekiyor ve insanların sizlere inanması gerekiyor. Artık o noktaya anlıyorum. Yani Artık çünkü cinnet bitiren insanlar bakıyorsun çok saçma sapan psikolojik travmalar yaşayanlar işte televizyon programları olsun oradaki insanların duruşları yani şekilleri, şemalleri hani e, ne bileyim e, zor bir dönem zor bir e, insan eşitleri çok zor samimiyet çok gittikçe azalmış insanlar güven duymuyorlar güven kaygısı da var e, bilmiyorum Allah size kolaylık versin yani aslında ilk önce size gelinmesi gerekir tabii ki burada bir yol haritası izlerken de böyle olması gerekiyor değil mi PDR? Hı hı. Yani psikolojik alışmanlık böyle yaparlı. Belki sonra psikoloğa hı hı. hani o konuda özel eğitim almış psikoloğa yönlendirilebilir. O da en son belki psikiyatrisi. Aynen. Orada Aynen. bir de ilaç tedavisi. Artık. Çünkü o en son 3 nokta diye düşünüyorum ben ilaç tedavisine. Zorunlu kalmadıkça ben de normal psikoterapi evet. gitmeye çalışıyorum. Çok zorunlu evet. kalırsam sizin söylediğiniz gibi psikiyatrist desteğine başvuruyorum. Hı hı. O da belli ediyordur ama kendini. Yani şey mesela beyninle belirli bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Hı -hı. Ee, örneğin hiperaktivite ile çalışıyoruz. Evet. Çocuk kıpır kıpır. Hani benim Hı -hı. onunla çalışabilmem için... Onun uygun seviyeye ve ruh haline gelmesi Aynen öyle. Belirli bir seviyeye getirmek... Mesela o ben çocuklarda ona çalışıyoruz. takıyorum. Onda yetiştiricilerin kullanılmasına katılıyorum. Hı -hı. Ama onun dışında herkese de... yani Çünkü şöyle bir şey de var. Antidepresan kullanımının yaşı çok düşmüş. Evet. Yani patır patır yani antibiyotik gelir gibi bu antiyapresan kullanan çocuklar duyduğumda görüyorum de. Bilmiyorum siz de herhalde hak veriyorsunuzdur bana. Değil mi yani resmen ciddi Taksiniz. bir şekilde bir antidepresan toplumu olmuşuz durumdayız. Ee, ama diyorum ya ilk önce size bir gelmeyeceğiz. Ee, Çocuklarımızda en ufak bir evet. sorun görmesek bile belki. gelip ee, yani. sizinle bir çayınızı içmek ya da bir sohbet Hı -hı. etmek siz ne yapıyorsunuz? Çocuğumu nasıl başarılı yapabilirim konusunda e, siz devreye giriyorsunuz değil mi? Yani Aynen. o konuda da gelip size danışabilirler. Hı -hı. Gelişim Gelişim, Gelişim. Yani bir evet. sorun olmasına gerek yok bir uzmana gözükmek Hı -hı. için. Ve biz hep normal insanlarla, biz normal çocuklarla, evet. normal insanlarla çalışıyoruz. Evet. Hani bu yüzden hep e, psikolojik danışman deyince şey algısı olur, sorunlu. Hayır sorun olmayabilir. Evet. Gelişmek istiyor olabilir. Hı -hı. Ve gelişmek için de gelebilirler hani. Sadece yani. sorunlu algısının da belki kaldırılması lazım. Hı -hı. Bu yüzden de biraz daha yavaş yavaş mesela ım, bilimsel açıdan da pozitif psikoloji de gündeme gelmeye başladı. Evet, evet, evet. ee, Konuşmadık bir şey kaldı mı? Söylemek istediğiniz ee, son olarak diyorlar. Işte programın sonuna geldik maalesef. Bir bakayım. Hızlı geçti ben evet. anlamadım. <gülüyor> Vallahi güzeldi. Söylediklerimi söylediğimi düşünüyorum yani, yani aklımdakilere. Tamam bir şey da söyleyeyim. Yine ee, işte söylediğim en son söylediğimi hı -hı. yine tekrarlayayım. Biz normal insanlarla çalışıyoruz evet. ve her zaman için desteği hazırız. Hani e, tanımak için de gelebilirsiniz. Bizim yerimiz evet. de belli hani evet. şey olarak gelin tanışalım, bir kahvemizi Aynen içelim. Olan, terapiye gidin. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> evet. Her zaman yani, bekleriz. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Başarınızın <gülüyor> devamını diliyorum. Ama sizin başarılarınızın bizim toplumun ve insanların başarılarının indeksi olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Yani siz ne kadar başarılı olursanız ne kadar çok iyi yerlere gelirseniz Hı. sosyal ve psikolojik olarak bizim toplumumuzdaki insanlar da iyi yerlere gelecektir. Çünkü gerçekten söylediğiniz şeyler hem bilimsel olarak hem de yaşadığınız gerçek hayatta bildiğimiz, akla yatan mantıklı şeyler sadece size kadar bir adım atmak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. İnsanları da sizi tanımaya davet ediyorum kendi adıma. Teşekkür ediyorum. Ee, yani aslında programda konuşulacak çok şey var. Ben kendi adıma söyleyeyim ama maalesef 45 dakikalık sınırlı bir zamanımız vardı. Dilerim önümüzdeki zaman dilimi içerisinde daha farklı konularda birlikte oluruz. Sizi yanımda ve programda görmek isterim. İlginiz için de tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere yine tekrar. Sevgili seyirciler bu hafta da Engelsiziziz programının sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. hoşça kalın sevgiyle kalın.